Ve salatu selamu ala ve ala alihi ve Geçen dersimizde son gördüğümüz ayet-i kerimeyi tekrar hatırlatacak olursak. Bu ayet-i kerime insana hakkıyla tevekkül etmenin Cenab-ı Allah nezdindeki büyük değerini ve büyük mükafatını ortaya. Çok muhteşem bir ayet. Ayet iki kısımdır. Birinci kısım bizimle ilgili. ikinci kısım bizim hasımlarımızla, bize düşman olanlarla ilgili. Yani kafirlerle alakalı. Bizimle ilgili olan kısmına dikkat edelim. Estaizu billah. İnne allaha anillezine amela. Şüphesiz Allah iman edenleri müdafaa eder. İman edenleri savunur. Onları korur. Onları himaye eder. Onları yarlarından emin kılar. Onları düşmanlarının ve en büyük düşmanları olan şeytanın şerrinden muhafaza eder. Onları kötülüklere karşı korur. Şimdi bazen ayrıntılara takıldığımız için bu gibi hususları anlamakta zorlanıyor veya acaba diyoruz. Bir defa Allah'ın müminleri savunması demek hayatta hoşlanmayacakları hiçbir şeyle karşılaşmayacakları manasına gelmez. Onlar... Allah'ın kendilerini müdafa etmesine layık oldukları kadar hoşlarına gitmeyen hallerini bile onların lehine çevirir. Ayeti böyle anladığımız zaman bu kısmı hiçbir problem kalmaz. Bir musibete uğrar. Cenab-ı Allah o musibeti onun için cennette aklı hayale sığmayacak kadar vereceği mükafatlardan önce dünyada onu rahat ve huzurlu bir kalp ile kabul etmesini sallar. Yani bu senden gelmiştir. Ben her şeyin senden geldiğine iman eden birisi olarak senden geldiği için buna karşılık ...nefsime ağır gelse bile... ...senin rızana aykırı bir söz, bir hareket... ...benden sadır olmayacaktır. Kalp razı olduktan sonra... ...musibetin de yoktur. İşte Allah'ın izanı savunması budur. Onun için Peygamber Aleyhisselatü oğlu İbrahim'in vefatı dolayısıyla gözyaşı akıtmasını gören sahabe-i sordukları soruyu hatırlayalım cevabını hatırlayalım. Sen demeyin ya Resulallah hadi bize Allah'ın yasaklamıştı. Kalp üzülür. Gözyaş akıtır. Fakat Rabbimizin rızasına aykırı bir söz söylemeyiz. Mesela bu arada bu burada. Kalbin üzülmesi, gözün yaş atırtması beşeri bir özelliktir. Hatta yerine göre korkmak, yerine göre sevinmek bunlar beşeri özelliklerdir. Önemli olan bizim fıtri ve beşeri özelliklerimizi Allah'ın razı olacağı şekilde kontrol altında tutabilmemizdir. <gülüyor> Şımararak sevincimizden dolayı Allah'a isyan etmiyor. Yarın öbür gün yeni yılbaşı kutlamaları yapılacak. İsyanlar, Allah'ın yasakları, haramları, kim bilir ne kadar kırla gidecek. Sadece içki için mi Hayasızlıklar, uçlar bilmem neler Yeni yıl geldi diye kim bilir neler neler olacak Bu bir sevinç Sevincin Allah'a isyana dönüş görmesi esastır Mümin Allah'ın kaderine razı olursa Mümin Allah'ın hükmüne razı olursa Allahü Teala o hükmü Ne olursa olsun müminin Dünyavi veya uhrevi Bazen her ikisi için menfaate dönüştürür, ona mükafat sebebi Allah'ın iman edenleri savunması böyledir. Yoksa sadece düşmana karşı yok. Çünkü biz nice peygamberler dahi, düşmanların tarafından öldürüldük. Değil mi? Zekeriya aleyhisselam, o mübarek peygamber. Mübarek evladı Yahya aleyhisselam, ...İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için kastettiler. Allah bir bunları savunmuyor muydu? Savunmasız bıraktığı için mi öldürüldü? Hayır. Onların kanları kafirler için bir musibet sebebi oldu evvela. İkincisi o peygamberler şehadet mertebesine erişti. Peygamberlik mertebesiyle birlikte şehadet mertebesi. Artık bunu ötesi olmaz ki. Peki şehit ne hissediyor? Şehidin ölüm ağrısını, acısını, ızdırabını hissetmesi... ...sizden herhangi bir Bir karıncanın ısırmasını hissetmesi kadar bile değildir. İşte müdafaa. İşte Allah'ın iman edenleri müdafası, savunması, bunun boyutlarını ne idrak etmemiz mümkün, ne anlatabilmemiz mümkün. O halde iman edeceğiz. Allah iman edenleri imanlarının kuvveti mesabesinden sonuna kadar müdafaa. ve bu müdafaa bizim beklediğimiz neticelerle çıkmak zorunda değildir. Cenabı Peygamber mesela Cenabı Allah Peygamber Selam hayatında Bedir'de ashabı kiramı, o müminleri ne kadar müdafaa ettiyse Uhud'da da onlar o kadar müdafaa etmiştir. Hendekte de onlara o kadar müdafaa etmiştir, Hunende de onlara o kadar müdafaa etmiştir. Çünkü onlar sayesinde Cenab-ı Allah, gerek sıkıntılı zamanlarında gerek güzel zamanlarında o kadar ebedi dersler bıraktı ki, bütün ümmet hala onlar vesilesiyle Allah'ın verdiği derslerin öğrenciliğini yapıyor, yapabiliyorsa. ...belirdi ashab-ı kiram... ...beklenmediği bir zafer kazandı... ...bu zaferden dolayı Allah'a işan etmediler. Bize Allah'ın zafer vermesi halinde... ...nasıl Allah'a daha çok bağlanılacağını öğrettiler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Mekke'ye Fatih olarak girdi... ...o kovalandığı şehir Mekke'ye. Fatih olarak girdiği zaman... ...tevazulunda... ...o kadar devesi üzerinde o kadar eğilmişti ki... ...onu gören sahabiler anlatıyor... ...sakalı neredeyse devesinin boynuna değecek. Secde ederek gidiyor yani. Alın size müdafaa. O nimet... ...ve bundan dolayı şımarmayan bir peygamber... ...bundan dolayı kendilerine bunca zulmü rela görmüş olan Mekkelilere en ufak bir haksızlık yapmayan ashab-ı İşte onları yüceltiyor. Müdafası işte bu. Bundan daha büyük müdafaa mı olur? Akıbete bakacaksın yerine göre. Yerine göre o müdafanın sende sebep olduğu ve Allah nezdinde senin makam ve mevkinin yükselmesini yücelmesini sağlayacak sana kazandırdığı mertebeye bakacaksın müdafaa bunlardır. Yoksa bizim illa beklediğimiz gibi, e işte düşmanlarımız kahrolacak onların birleşleri üzerinde basıp gideceğiz veya şöyle olacak, böyle olacak. Hayır o değildir müdafaa. Her birimizin ifade edili ise suret ve şekli farklı olduğu kadar Allahü Teala'nın da iman edenleri imanlarındaki sebat oranında teşbihde hata olmasın o kadar müdafaa şekli vardır. Nasıl olur bu? Her vesileyle olur. Düşman seni dize getirdiğini zanneder. Senin Allahü Teala'ya kaderine olan teslimiyetin o kadar büyük ki. Seni esir aldığını zanneder. Senin ruhun hala seni esir aldığını zanneden o defsinin esiri şeytanın esirinden çok daha özgür. Çünkü senin için diyelim ki esaretin zincirlerini vesairesini hiçbir kıymet yok. O nefsinin esiri olmuş bilmiyor. Dünyanın esiri olmuş bilmiyor. Arzularının şehvetlerinin esiri olmuş bilmiyor. Paranın esiri olmuş bilmiyor, bilmiyor, bilmiyor. bilmiyor. Fakat bir mümin Allah'a iman ve Allah'a umudiyetin hürriyetine sahip olduktan sonra hiçbir şekilde onun esir anlamayacağını da bilmiyor. Allah Teala kimin müdafaa edecek? Elbette bu şekilde iman edeni müdafaa edeyim. Onun için Cenab-ı Allah iman edenlere müdafaa edilir. Bitti. İşin özü, hülasası bu. Ne kadar müminsen Allah bizi o kadar müdafaa eder. Yani işlerin akıbetini bizim için o kadar hayırlı takdir eder. Müdafaa'nın bir diğer izahı da bu olabilir. Ondan sonra... İşte müdafaadan kastın ne olduğu sonraki zıttı anlatılarak anlaşılıyor. Nasıl ki ne? beyazı siyahı idrak ederek anlayabiliyorsak daha iyi anlayabiliyorsak şimdi de bunun tam zıttı geliyor. İnne la yuhib bu kullah kafur. Allah çok hainlik çok nankörlük eden hiçbir kimseyi sevmez. Demek ki müdafaanın bir manası sebep. Allah'ın sevgisi. Mazhar oluyorsun ya yaptığın iş. Allah'ın sana, seni karşı karşıya bıraktığı işten dolayı sabrediyorsun ya. İşte sabırdan dolayı hesapsız rızık senin için, hesapsız mükafat senin için ve Allah-u Teala'nın sevgisi ifade yerindeyse eğer böyle bir ifade kullanmak caiz ise sevgisinin zerresi kainatada. ...Allah'ın sevgisine mazhar olmak. Bundan daha büyük müdafaa var mı? Çünkü Allah-u Teala... ...kâinleri sevmiyor, kâfirleri. Mü'min nedir? Mü'min, kâin olmayan demek. İman, emden gelir, güvenilir olmaktan gelir. Kâinlik de imanın zıttıdır. <gülüyor> zıttıdır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? El-mü'minu men eminehum nasu ala evvâlih ve jimâin ve ilâ ahirîn. Mü'min insanların şerrinden kısacası veya musibetlerinden rahatsızlık verici hallerinden emin olduğu kimse. El-mü'minu men eminehum nasu belâi Mesela, ımra benzer, mü'mini nitelendiren hepsinde güven varası. Demek ki hainlik küfrün özelliği, mü'minlik şey özelliği. Mümin ayrıca niye mümin denilmiştir çünkü mümin aynı zamanda Allah'ın azamından eman içerisinde olan insan demektir Allah'ın azamından yana eman içindir. buna layık olmak lazım böyle olduğun zaman Allah seni o zaman savunur ha. işte savunmasının bir sonraki tecellisi tecellilerinden birisi bir sonraki ayet-i kerimede geliyor Hepimiz biliyoruz ki Mekke'de cihat, kıtal müsaadesi yoktu. Medine'nin de ilk iki yılında bu müsaade hala verilmemişti. Ama orada Cenab-ı Allah müminlerin şartlarının olgunlaştığını, cihad edebilecek, kıtal yapabilecek, savaşabilecek olgunluğa, şartlara, imkanlara eriştiklerini bilince bildiği zaman bu izni verdi. İşte bu izin Allah'ın iman edenleri müdafaa edilmesinin göstergelerinden birisidir. İşte izni bildiren ayet-i kerime. Estağfirullah. Üzine lillezine yukatelune bi <gülüyor> <gülüyor> zulme uğratıldıkları için kendileriyle savaşılanlara izin verildi. Ne izni? Savaşma izni verildi. Evvela Allah müminleri rahat bırakırdı. Diyor ki siz rahat olun. Sizi müdafaa etmek benim işim. Benim işim. Ondan sonra Kendinizi de müdafaa etmenize izin vermek o da benim işim. O da bana var. Mümin bakın burada Allah'ın teslimiyeti. Sahabe-i çok müracaat ettiler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Ya Resulullah'a izin ver şu keferelerin hakkından gelen. Şunları mihtepeleyelim. Şunlara karşılık verelim. Şunları dövelim. şunlara şöyle yapalım. Biz kendimizi bari savunalım. ...henüz bana daha izin verilmek... ...diyordu... ...Allah'ın... ...müdafasını hak etmek... ...yani Allah tarafından... ...müdafaa edilmeyi hak etmenin... ...birinci şartı... ...Allah'ın ve Resulünün iradesine... ...teslim olmaktır. Onlar savaşabilir misiniz? Demedikçe savaşmadı kimse. Basit bir şey değil. Bize itaati öğretiyor. Oysa bir büyüğümüz, bir akıllımız, bir alimimiz, bir fikir adamımız her neyse bize bir şey söylediği zaman 80 tane itiraz bırla gidiyor. Ha, olur olmaz herkese itibat edin manasını söylemiyor. İtibatı hak edenlerden şimdi belki dünyada yoktur onun için kimse kimseye itaat edin. Öyle bir şey. Fakat bizde itaat değil, itiraz esas olmuş. Oysa şartları oluştuğu takdirde da hasıl olan itaattır. Resulullah ne diyor? Atıyor Allah. Ve, a a Allah, atıyor, Allah, ve atıyor Resul'e. Ve o neyli min Allah, Resul'e ve sizden olan emir sahiplerine itaat diyor itaat edin, ölü emri için tekrarlanmıyor ayet-i kerimde. Bunu senlikle belirtmek lazım. Allah'a itaat mutlaktır. Resulüne itaat mutlaktır. Onun için ikisinde de atıyor, atıyor gelmiştir. Ulil emrin başına atıyor gelmemiştir. İtaat edin emri gelmemiştir. Çünkü onlara itaat onların da Allah'a ve Resulüne itaat etmeleri şartına bağlıdır. o halde o halde verilen emir ...Allah'a ve Rasulüne isyanı ihtiva etmediği sürece... ...O'na itaat etmek için. İsyansa... Bu gelsin, de de gelsin, Tabii, aynen öyle. Dolayısıyla itaat... ...bizde esas. Hoşuma gitmedi. Ya ben bunu çok yerinden görmüyorum. Böyle olmaz. Şer'i delilin var mı o emrin... İslam'a veya ayete, Kur'an'a Resulünün Allah'ın emirlerine aykırı olduğuna dair. Onu ortaya koy, emreden de vazgeçsin. Yalnız sen itaat etmekle kalma. Emreden de vazgeçsin. O emri vermesin. Allah'ın ve Resulünün emirlerine aykırı olmayan bir emir versin. Fakat aykırılığı yok. Ama benim keyfime gelmiyor. Hayır. Keyfim şeriat değildi. Çünkü şeriat bana amirime itaat etmesini emretti. Hoşuna gitse de gelmese de diyor. Fil menşati vel makra Fil usli vel yus. Hoşuna giden ve gitmeyen hamletle. Zorlukta ve kolaylıkta. İlla an yuhmaru bi masi. Masiyet ile emru olmalara gali müstesna. Şu an. لَا تَاعَتَ fi فِي مَعْصِيَةِ الْخَانِقُ Sadece bitti. Allah'a, yaratıcıya isyan hususunda hiçbir yaratılmışa. Çünkü nefisi yakında ne umum ifade ediyor. Hiçbir yaratılmışa itaat olmaz. İşte ashab-ı kiram o eğer değil mi? ...karşı gelinmek caiz olsaydı... ...diyeceklerdi ki ya Resulallah ne olacak senin çektiğin ne ki? Bilal mesela radıyallahu anh diyebilirdi ki... ...ya Muhammed sen bir şey çekmedin ki benim çektiklerimin yanında... ...kızgın kumlar üzerinde yatırılan benim... ...göğsü üzerine taşlar konulan benim... ...müsaade et de şunlara hakkından bir gereği. benim bir şey demedin. Ammar... Demedi Resulullah, Ya Resulullah. Babası gözleri önünde öldürülen ben. Annesi iki deveye bağlanıp ters istikametlerde, evvela söyleyeyim, develer kamçılanarak koşturularak annesi ortadan ikiye bölünen ben. Musa'iden bunlar akıbet gerek. Diye bilir. Dededi de vicdanen yani zahiren niye bunu diyor ki? Diyemezdi. Habbam bin El-Eret, rivayetler öyle anlatıyor ki İriyarı güçlü kilolu bir sahabir radıyallahu anh ateş üzerine yatırılıyor, vücudunun oncızın diğeri yaraladığı vesairesi ateşi kapatıyor ateş öyle söyler. Katlanma bir şey mi? Bak şunların hakkından gelelim demedi, dediği Şuradan ibaret oldu. Ya Resulallah bize dua etmeyecekmiş. Allah'tan bizim için yardım dilemeyecekmiş. misin? E, peygamber ne diyor? Ya. Tamam gidin bakalım hem size dua edeyim diyor ya. hem yardım dileyeyim. Dua da etmiyor ha. Rivayet enteresan, çok ilginç. Geleceğe bakın diyor. İfade edin. İslam'ın geleceği çok parlak. Aynı iman şu anda hepimizde de mevcut olmalı. Geleceğe bakacağız. <gülüyor> Geleceğe hazırlanacağız. Ne dedi onlar? Habbam bin el Allah'a yemin eder Öyle bir gün gelecek ki atlı Yemen'den Sam'a'dan Hadre Mevte kadar gidecek. Kalbinde bir Allah korkusu, bir de kurtların koyunlarına saldırma endişesinden başka bir korku olmayacak. Bir rivayetinde bir kadın diyor tek başına seyahat edecek Yemen'den Hadre kadar. Ve Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmayacak. Güven o kadar yoğun olacak yani. Nasıl acele ediyorsunuz? Ha. Evet. Hakkımızdır. Ezilen kardeşlerimiz için zulüm gören kardeşlerimizdir. İçindir. Belki vazifemizdir. Üzülmek, ahval etmek, onlar için çırpınmak. Fakat bu bu kadar yeterli değil. Ashab o şekilde Allah Resulünden dua istedikleri zaman bile ...İslamın geleceğini hazırlamak için... ...sorumluluklarını yerine getiriyor Bizim de bu inceliği kaçırmamamız lazım. İşte o vakit onlara... ...savaşmaları için izin verildi. Biz şu anda... ...kafirin, küffarın kuşatılmışlığı içerisinde... ...bu kuşatılmışlığı yarmak için... ...ortadan kaldırmak için... ...sağlıklı en ufak bir fikrimiz, projemiz, imanımız, hazırlığımız, hiçbir şeyimiz yok. Ondan sonra maşallah karton devletlerle işleri götürmeye çalışıyoruz. Karton devlet olmakla kalsa iyi, Müslümanları katleden devlet, İslam devleti adına diyoruz dedik. Irak Şam İslam devleti. ...kartol olsa iyi değil. Zararı olmaz. İslam devletinin önce Müslümanlara zararı var. Yani çok işin içinde. Onun için... ...Rasullahi Aleyhisselam'ın Vesselam'ın... ...idare ve komutasındaki... ...o yüce ashabın... ...feraseti... ...masireti... ...imanlarına sadakatleri... ...samimiyetle akidelerine... ...bağlılıkları... Akidelerin uğrunda her türlü fedakarlıkları göze almaları, gecelerini gündüzlerine katmaları, çalışmaları didinmeleri, ter dökmeleri ve zamanı gelince de kanlarını Allah yolunda sebil gibi ifade elindeyse akıtmaları, bu ümmet arasında tekrar yeni der gündeme gelip hak ettiği mesafeleri almazsa, daha doğrusu almaları gereken mesafeleri almazsa, Cenab-Allah'ın da savunmasından pay sahibi olmamız mümkün değil. Ne <gülüyor> mümin olarak sorumluluklarımızın farkındaız. Ne mümin olarak sorumluluklarımızı adam gibi yerine getiririz. Ne şu ne bu. Ondan sonra şuna buna laf yetiştiririz. Gerekirse şu kafir oldu, şu zındık oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu deriz. Gerekirse vay sen böyle yaptın boş ver, bütün iyilikler gitti, berhava oldu falan filan ahkam keseriz. Ondan sonra kendimize geleceği hiçbir şey yapmayız. Yaptığımız tek bir şey var, şuna buna laf yetiştirmek, şuna bunun hakkında ahkam kesmek. Bunlar kurtarmaz. Bunlarla Allah tarafından müdafaa edilmeyi hak etmeye imkan... Allah'ın bizi müdafaa etmesini gerçekten istiyorsak Allah'ın dininin gereklerini sırasıyla adım adım ifade ise sırayı bozmadan hiyerarşiyi bozmadan ilerlemesini bilmek lazım. Ashab-ı kirama Mekke'de cihad ve kıtâ, Medine'de sabır, düşmanların eziyetlerine sabır emredilseydi ...iştersine döner. Dolayısıyla... ...aslında... ...Rasulullah'ın sünnetini... ...siretini anlamak... ...Müslümanın... ...Rasulullah'ın sünnetini... ...siretini çağına... ...gününe... ...şartlarına taşımasını... ...bilmek demektir. Onu yapmadan... ...anlamak olmaz. Müslümanlar... ...sadece bu kadarın çoğunlukla... ...yok işte Mekke devri, Medine devri... ...Mekke devri, Medine devri değil... ...yerine göre bir mümin bir yerde... ...veya bir grup mümin... ...Mekke devrinin şu... ...tarihine, şu dönemine tekabül eden bir durumda olabilir... Yerine göre, öbürüne, ...yerine göre öbürüne, yerine göre öbürüne... ...bunun için ne gerekiyor? İlme ihtiyacımız var... ...fıkha ihtiyacımız var... ...çağı bilmeye ihtiyacımız var... ...ve... ...sorumluluklarımızı yerine getirecek türden, sorumluluklarımıza denk, hazırlıklara, donanıma ihtiyacımız. Bu budur. Allah yolunda cihada gelince Allah'a tevekkül et kardeşim git deriz. Fakat tarlamıza ekmeye gelince Allah'a tevekkül edip, tarla kendiliğinden ekim bitirsin diye düşünmeyiz. Allah'ın dinini hakim kılmak için yapılacak mücadele tarlada ekim almak kadar önemli değil. Mi? Bir iş yapacağımız zaman, bir ticaret yapacağımız zaman 80 türlü hesap yaparız. Kılı kırk yararız. Niye? 5 kuruşumuz boşa gitmesin. Güzel yapıyoruz. Böyle olması lazım. Aynı işi Allah'ın dinini ifade edelse sorumluluklarını yerine getirirken de yapacağız. Niye Allah'ın dininin geleceğini ifade edese bu şekilde gözü kapalı gelişi güzel bozuk para gibi harcıyoruz. Cehaleti elden bırakmamak Allah'ın dini adına yapılacak olan en büyük zararlardan verecek olan en büyük zararlı işlerden birisi. Kardeşim kabul edelim. 300 yıldır bu ümmet uyuyor, uyuyoruz. ...ilmimiz geri kaldı. Şeriat ilminde de... ...artık denesel ilim mi dersiniz... ...bilimsel mi dersiniz ne derseniz deyiniz. Bana göre öyle bir şey yok. Farz-ı Ayn ilim vardır, farz-ı kifaya ilim vardır. Din ilmi, dünya ilmi falan diye bir şey yok. Bütün ilim ilimdir. Farz-ı vardır, farz-ı kifayesi vardır. Farz-ı Ayn her Müslümanın muayene olarak bilmesi gereken ilimdir. Farz-ı kifaya de ümmetin gerçekleştirmesi gereken ilimdir. Evet... Atoma sahip olmak gerekiyorsa ümmet, atoma sahip oluncaya kadar günahkârdır. Bitti. Bunun için bütün gayretini ortaya koyacak. Devlete mi de ihtiyacımız vardır? Devlete gitmek için ne lazımsa sonuna kadar yapılacak. Gelişi ya güzel öyle derme çatma, gece kunduğu inşaatları gibi değil. Bu ümmetin taşıyacağı ve bu ümmeti kaldıracak bir devlet. ...bunu bilmek lazım. Bunun için gerekli hazırlık yapmak lazım. Devletin olduğu Allah'ın şeriatını <gülüyor> bilen hakimlerin yok. Bu devlette hakimliği kim yapacak? Amerika'dan hakim mi ithal edeceğiz? <gülüyor> Gel bakalım ey Amerikan gavuru bize şeriatla hükmün. Allah Allah öyle bir şey mi olur ya? Dinimizi bilmeyiz, dünyamızı bilmeyiz... İlim bilmeyiz, şunu bilmez, bunu bilmeyiz. Ondan sonra Allah bizi niye savunmuyor diyeceğiz. Allah'a karşı sorumluluklarımızı getirdiğimiz kadar bu kaideyi unutmuyor. Allah'a karşı sorumluluklarımızı getirdiğimiz oranda getirdiğimiz kadar Allah bizi savunur. Savunmamız yoksa demek ki kusuru bizde. Buna dikkat edeceğiz. İşte savunulursa ne olur? Allah o zaman kendilerine savaşılanlara... ...zulme uğratıldıkları için... ...savaşa karşılık savaş iznini vermiş olacaklar. Ashab-ı kiram o olgunluğa... ...o sebaata, o sabra erişmeden... ...bu izin onlara verilmedi. Bunda maddi ve manevi her türlü... ...şart ve imkan dahildir. Yoksa... Sadece Mekke'de esaret altında oldukları için cihada izin verilmedi. O zaman Medine'ye hicretle bir birlikte izin verilmesi gerekiyor. Hayır öyle bir şey olmadı. Medine'de de Müslümanların yapmaları gereken veya elde etmeleri gereken sonuçlar vardır. O sonuçlar da bu izin için şarttı. Şart. Onlar yerine getirdikten sonra Cenab-ı Allah onlara izin verdi. Ve inna allaha ala nasrihim le İzin verildi. Peki savaşın neticesi ne? Niçin savaşılır? Niçin mücadele ediyoruz? Zafer kazanmak için. Bir öğrenci bir sene boyu niçin okur? Niçin çalışır? Birkaç sene niçin arka arkaya başarılı olmaya çalışır? Bir karne için, bir diploma için yerine göre onun da sonuçlarını devşirmek için. Bu sonuç. İşte Allah'ın da Savaştan, Savaş neticesinde, savaş izni neticesinde, savaşı neticesinde beklenen, arzu edilen bir sonuç vardır. Nedir o sonuç? Seni mağlup etmek, seni ortadan kaldırmak, seni yok etmek isteyenlere karşı zafer kazanmaktır. Varlığını korumaktır. Kendini muhafaza edebilmektir. Gerekirse şartlarını ve imkanlarını çoğaltmaktır, artırmaktır. İşte bu da allah Teala'nın bu kadar sebat neticesinde verilen bir şeydir. Mümin hatta gerekirse zafer endeksli dahi çalışmaz. Kendisini zafere kilitleyerek illa zafer gelecek gelmeyince biter o zaman. Yok önemli şey. Müminin kilitleneceği tek bir hedef vardır. Allah'ın rızası. Allah'ın rızası. Sonuç... O bizim için en güzelliği takdir eder. Biz ne kadar layıksak o kadar. O halde mesela bizim kendi niteliğimizi Allah'ın rızasına uygun şekilde yükseltmektedir. Allah'ın rızasının ise haddi hududu yok. Yüzde yirmi ile otuzla kırkla izah veri ifade edilmez mi? Allah'ın rızasının derecesi, mertebesi sonsuzdur. Yükselebildiğin kadar inşa. Bu ama, bu aşamada ne kadar ilerlersen, ne kadar ileri gidersen, Cenab-ı Allah da sana o kadar mükafat verir. allah Teala senin yardımına koşmaya her zaman için kadirdir, öcü eder. Kadir burada önemli. Allah Teala onları yardım etmeye, onlara yardım etmeye muktedir olandır. Gücü yetendir. Çünkü bu aslında müminlerin güçleriyle kafirlerin güçleri karşılıklı olarak mukayese edildiği zaman dünyevi güçleri müminlerin güçleri çok azdır. Tarih boyunca bu böyledir. Fakat Allah her zaman için. Vazifesini, sorumluluklarını yerine getiren müminlerin yanında yer alır. Bakın, kafirlere Allah yardım etmez. Fakat Sunnetullah'a riayet ederek kendisini yapmak istediği işe göre hazırlayan kafire de ...muvaffakiyet verir. Allahü Teala bir taraf mümindir, vazifesini geri yapmıyor ve yerine getirmiyor. Öbür taraf kafirdir ama yapması gerekenleri yapıyor, sünnetullah'a riayet ediyor, gerekli hazırlıklarını yapıyor. Mümin vazifesini yapmazsa mümini sünnetullah'ı bozmak pahasına ne yapmaz? Desteklemez. Ama mümin yapabileceğini yapar. Normalde dengeyi kurduğu zaman diyorsunuz ki kafirin gücü daha fazla daha kuvvetli olması dolayısıyla savaşı kazanır ve bu neticeyi alır. Ama öyle değil. Mümin eğer vazifesini yapmışsa, Cenab-ı Allah da dilerse o yardımını ona katar. O yardım müminin olduğu terazidin kefesini ne yapar? Ağır bastır. Kafirin hesabına bir Allah'ın yardımı konulmaz. Ama müminin hesabına kefesine Allah'ın yardımı konulur. Allah'ın yardımının da olduğu bir kimse Yenik düşmez. İn yansurkunullaha İn yansurkunullahu aslaffullahu İn yansurkunullahu felâ gâribelekû Allah size yardım eder, zafer verirse hiç kimse sizi mağlup edemez. Ama öncesine İn tansurullaha yansurkun Haydi kelime diye Haydi kerimeden böyle. Eğer, yani mertebe olarak öncesine bu eğer Allah'ın dinine siz gerektiği gibi yardım ederseniz Allah da size yardım edecek, edecek. Allah'ın yardım ettiğini hiç kimse mağlup edemez i̇şte budur bu sefer bir sonraki ayet-i kerime Allah'ın müdafası iman edenlerin için olduğu, onlara niçin izin verildiği savaşma izni verildiği ne şekilde onlara zulmedildiği ile alakalı bir ayet-i kerime ve İslam'ın ifade ise aslında hakkın, adaletin olduğu kadar batıl itikat sahiplerinin de akidelerinin teminatı olduğunu ifade eden fevkalade önemli bir ayet-i kerimeydi. Bu kafirler çok arsız ve utanmazdır. İslama bir uzatmak kadar gayri adil, zalimce ve insafsızca hiçbir iddia olamaz. Ayet-i kerimeyi okuyorum göreceksiniz. Hiçbir şey ayrıca gerek. Ellezine ohricu min diyarihim bighayri hak illâ en yekûlû rabbunallâh. Allah o müminleri ...müminlere zulme uğratıldıkları için savaşma izni verdi diyor. Tamam mı? Peki bunlar nasıl müminlerdi? Onlar o müminlerdirler ki... ...haksızca... ...haksızca... ...yurtlarından çıkarıldılar. Hiçbir kimse... ...hiçbir gerekçeyle... Doğup büyüdüğü ve istemediği, ayrılmayı istemediği yerden ayrılmaya mecbur edemez. Bu hak kimsede yok. Çünkü Muhakkak arz Allah'ındır. Onu dilediğine miras verir. Kimse beni, benim doğup büyüdüğüm ve yaşamak istediğim topraklardan göçe zorlayamaz. ...mecbur edemez. Oysa bugün... ...ve hatta... ...batının... ...sömürgecilik tarihi tamamıyla... ...hatta küfrün... ...yalnız batının değil... ...küfrün daima... ...en karakteristik özelliği zulümdür. Çünkü iman kelimesi... ...ne kadar güvenle ve güvenilir olmakla... ...ve güvenliği sağlamakla ise, alakalıysa... Ise, Küfür de hainlikle, zulümle, gaddarlıkla o kadar eşittir ve ayrılmazdır. Çünkü inne şirke levl azim diyor fe cenab. Şüphe, şüphesi şirk pek büyük bir zulümdür. Dolayısıyla kafir olanların, müşrik olanların, zalim olanların adlarına ne denirse densin. İsterse en uygar dünyanın en uygar insanları olduklarını iddia etsinler. Zaliptir. Evvela kendilerine zulmediyorlar. Bir müşrik sana zulmetmeden, bana zulmetmeden önce şirk ile evvela kendi kendisine zulmetler. Kendisine zulmeden başkasına zulmetmesi kadar da normal bir şey yok. Çünkü zulüm havalete aykırırız. Zulmeden. Onun için müminleri haksızca evvela mutluluklarından <gülüyor> çıkarttılar. Öyle bir çıkartıyorlar ki... Bir şişirme botun normal kapasitesi üç kişi beş kişi ise elli kişi... ...ondan sonra taşıyanlar... Bu insanlar bile bile böyle gidiyorlar. Ama bir darlım eseldir. Çiviye sormuşlar niye duvara giriyorsun diye. Çekiçin bana verdiği sıkıntıdan duruyor. Adam niye ölümü göze alarak gidiyor ki? Ya diyor ki, öbür türlü diyor. varil bombasına maruz kalacağım. Rusya'nın bombardımanına maruz kalacağım. Evet ama söyleyeyim İslam adına beni öldürmek isteyenlerin zulmüne maruz kalacağım. Urşuluk <gülüyor> adına benim topraklarımı hava açmam gibi adamların zulmüne maruz kalacağım. Şuna kalacağım buna kalacağım bari gideyim ya kurtulursam diyor. Burada kalma imkanım şansım yok diyor. Onun için buraya gideyim belki olur ya kurtulursam diğerleri gibi kurtulanlar. E işte üç gibi üç bot gidiyor bir tanesi kurtuluyor iki tanesi batıyor ya benimki de kurtulursa? O hesapla gidiyor gariban insanlar. Niçin peki? Küfrü, zulmü... ...sonunda çoluğuyla, çocuğuyla birlikte ölme riski olmakla birlikte böyle bir tehlikeyi ona göze aldırıyor. Dünyanın bundan utanması lazım, utanması lazım. Birleşmiş milletler, dağılmış milletler Allah hepsinin belasını versin. Zalim yönetimlerin arkasında bu kadar yıldır duruyorlar. Ondan sonra ömür biçiyorlar. Efendim şu zalim oğlu zalim Esed'in gitmesi şu kadar seni alır daha diyor. Bu ne demek? Biz size daha şu kadar sene kök çöktüreceğiz demek. Biz size zulmümüz bu kadar yıl daha devam edecek. Peki bunlar niçin uğratıldılar bu zulme? niçin إلا أن يقول ربنا Allah. bu zulme uğramalarının bir tek sebebi vardır. Rabbimiz Allah'tır demeleri. Evet. Suriye'de Müslüman kardeşlerimiz Burma'ya kadar, efendim Doğu Türkistan'da varım, kadar, Libya'da varım kadar, Mağrip'te varım Ceyhan kadar. Okanus'tan Hint Okyanusu'ndan ölü Atlas Okyanusu'na kadar bütün Müslümanlar büyük bir suç işliyor. Rabbimiz Allah'tır demekle. Kime karşı? Bu zalim kafir haçlı ve siyonist dünyaya karşı. Evet biz huzurunda suçumuz büyük. Hani bunu onların işleyen emperyalist tezgahına çomak sokacak hale getirecek kadar ileri götürürseniz sizden daha büyük terörist iş olamaz. Evet Suriye'de Müslüman kardeşlerimiz Böyle terörist oldular. Rabbimiz Allah'tır dediler. Esed değildir dediler. Amerika değildir dediler. Rusya değildir dediler. Rabbimiz Allah'tır dediler. Onlarda da hayır. Siz Allah'ı mı Rabb e istiyorsunuz? O zaman sizin üzerinizde biz de sağanak sağanak zulmü yandırırız. Ayet-i Kerim onun için böyle. Yurtlarından yani tarih karakteristik özellikleriyle Kur'an-ı Kerim'de anlattığı gibi değişmez toplumların, insanların duruşları, şansların duruşları iradeleriyle takındıkları tavırları allah Teala'nın konuyla alakalı çözümleri ve hükümleri hep aynı onlar yurtlarından haksızca çıkartıldılar şu kadar milyon mülteci var şu kadar milyon öldürüldü bunun hak olduğunu, doğru olduğunu söyleme imkan var mı? Böyle bir şey olur mu? Bunların tek suçu var. Rabbimiz Allah'tır. Onun için özellikle ifade edeyse Suriye devriminin ilk yıllarda, ilk iki yılında Suriyeli kardeşlerimizin tek bir sloganı vardı. Mene gayrek ya Allah. Allah'ım senden başka kimseniz yok. Evet hala kimse Kimsesizdir. Zalimler şirketlerini, birleşmiş milletlerini, bilmem nelerini, vesairelerini, birleşik güçlerini, savunma güçlerini ne derseniz deyiniz hepsini kurmuş bir araya geliyorlar. Ve çullanıyorlar. Ya bunlar da mertlik diyor. An yani düşman olabilirsin. Fakat denk güçlerle bari savaş. Akif'in söylediği gibi ortada bir hakikat var diyor. Vahşetler denk. Hakikat bu. Küfaran vahşetler. Bu arada İslam diyarı bu şekilde giderken. Siyonist İsrail'de İslam topraklarında, Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ü, Kudüs'teki Müslümanları, Müslüman kardeşlerimizi de istediği gibi katlaç gibi yapıyor. Onların zulme maruz bırakılmalarının tek sebebi ne? Rabbimiz Allah'tır, dedi. Yani biz şu zalim dünyanın, şu ikiyüzlü münafık dünyanın, şu siyasetlerinin dayattıklarını hiçbir şey kabul etmiyoruz. Çünkü onlar bizim Rabbimiz değildir. Bizi yaratan, var eden ve dolayısıyla hükmünü kabul edeceğimiz tek bir mamudumuz vardır, ilahımız vardır. O da alemlerin Rabbi Cenab-ı Allah'tır. Cenab-ı Allah bizleri bu tevhid üzere yaşatsın, Ahim. bu tevhid üzere canımızı alsın, Ahim. bu tevhid üzere bizleri haşretsin. Ahim.